الحمد Rabbil alemin ve salatu ve selamu ala rasulina Muhammeden ve ala alihi ve sahbihi ecma'in. Bismillahirrahmanirrahim. Subhaneke la ilme lana illa ma allamtena inneke entel alimul hakim. Rabbiş rahli sadri ve sirli emri vahber uqteten min lisani yefkahu ve qavli ve ufevridu emri ilallah. İnna Allahe basirun bil ibad sadakallahu ladin. Ee, Ramazan-ı Şerif cümlemiz için mübarek olsun. Ee, Rabbim bu Ramazan-ı Şerif'i e, evlerimiz, hanelerimiz, evladu ı iyalimiz, sevdiklerimiz, memleketimiz, bütün İslam ülkeleri ve nihayetinde bütün dünya için rahmet vesilesi kılsın inşallah. Ee, Kendisine ibadeti, kulluğu bize sevdirsin ve kolaylaştırsın. İbadeti bir yük gibi değil de bir şeref gibi taşıyanlardan, bir nimet olarak görenlerden olalım inşallah. Sevgiyle, aşkla ifa edenlerden olalım inşallah. Bu Ramazan-ı Şerif münasebetiyle kütüphanemizde, ee, Perşembe günleri sizinle Kur'an sohbetleri yapacağız. Yani Siyer'e bir ara vermiş oluyoruz. Bu da iyi oluyor. Çünkü özlemek güzeldir. Hani aman bu da çok uzadı demek yerine e, özlemek güzeldir. E, ben e, her hafta için bir başlık tespit ettim. E, danıştım. Kendileri de muvafık gördüler yöneticilerimiz. E, bu çerçevede bugün sizinle Kur'an dilinde Kur'an'a göre Kurtulanlar kimlerdir? Kurtuluş yani Kur'an'da neye bağlanmıştır? Bu kurtuluştan kasıt nedir? Kurtuluş ifade eden kelimeler nelerdir? Bunları göreceğiz. Yani felah kavramını temelde ve onunla benzer yakın anlamlarda olan diğer kavramları göreceğiz. Takdir edersiniz ki bu çok geniş bir konu ama en azından örnek Ayet-i kerimelerle hepsine, bütün ayetlere tek tek değinemesek de örnek ayet-i kerimelerle çeşitli başlıklar altında kimler bu gruba giriyor, kurtulanlar kimler bunları göreceğiz. Ve yine bir dilekle, bir duayla başlayalım. İnşallah biz birkaç yerinden, sadece bir başlıktan değil birkaç yerden birden, bu kurtulanlar zümresine dahil olalım inşallah. Dahilizdir. Zaten öyle olduğunuzu da göreceksiniz. Yani bunları okumak e, bize bir anlamda arkadaşlar büyük bir ferahlık veriyor. Çünkü e, görüyorsunuz ki işte sayacağız e, ayetlerde kimlerden bahsedildiğini. E, bunların bir kısmı bizde var yani tamamı olmasa da. Olduğunu göreceksiniz. İnsanın kendisi hakkında hüsnizam beslemesi de çok kıymetli arkadaşlar. İşte kendine şefkat göstermek falan deniyor. Evet, biz e, ölmeden önce, siz hesaba çekilmeden önce kendinizi hesaba çekin e, diyen bir peygamberin ümmetiyiz. E, asla ben demeyen, kendine bir marifet, bir hüner vehmetmeyen, kendini bulunmaz Hint kumaşı zannetmeyen, eşsiz, benzersiz zannetmeyen e, insanlarız. Öyle olmamız gerekir. Dinimiz bizi böyle terbiye eder. Ee, Hazreti Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem sadaka malı artırır, tevazu da şerefi artırır buyuruyor. Yani bir insan şerefinin artmasını, yükselmesini istiyorsa e, mütevazı olmayı becermesi lazım. E, kendisiyle, eşiyle, akrabasıyla, adıyla, makamıyla, çoluğuyla, çocuğuyla övünenleri hiçbirimiz sevmeyiz. Öyle değil mi? Yani itici gelir bize. E, ne kadar hani güzel nitelikler bile olsa kişi kendini böyle Övmeye başlayınca o bir e, şeyle karşılanır, tahfifle karşılanır. pek hoş görünmez. Dolayısıyla biz e, mütevazı olmalıyız. Ama mütevazı olmak demek arkadaşlar Allah Teala'nın bize nasip ettiği imam nimetinin, İslam nimetinin, Kur'an nimetinin, peygamber göndermesi nimetinin, o peygambere tabi olma nimetinin farkında olmamak demek de değildir. Çünkü bunları fark ettiğimiz zaman ona göre yaşama arzumuz, ona göre davranma, ahlakımızı, insanlığımızı ona göre belirleme e, isteğimiz artacaktır. Ne demek istiyorum? E, yıllardır söylediğimiz ifadedir. İnsan kendisini neye layık görürse ona göre davranır, davranır arkadaşlar. Mesela çok ilginç, aranızda yaşı Artık hani haddi aşma e, seviyesine gelmiş. Eskiler peygamber efendimizin yaşını geçtikleri zaman haddi aştık derlermiş. Yani 63 yaşında vefat etti biliyorsunuz efendimiz. E, bizim de yaşımız oralara geliyor, geldi. E, dolayısıyla... Efendim onu yani o insanın kendisini layık gördüğü şeye uygun davranmasının örneklerini kendi hayatımda şöyle görüyorum. Gönül yaşlanmıyor arkadaşlar. Gönül yaşlanmıyor. Kendinize hani bir 20 yaşındakinin giydiğini de giyesiniz geliyor. Yediğini de yiyesiniz, Yaptığını da yapasınız geliyor. Kendi kendime sürekli hatırlatıyorum. Sen ninesin, anneannesin, babaannesin. İşte sen şu yaştasın diye kendime hatırlatıyorum. İnsan ona göre yani ona göre, yaşına göre tercihlerde bulunmaya başlıyor. Konumuna göre yani ben Allah çok şükür Cenab-ı Hak'ın seçilmiş bir kulu olduğu olduğum kanaatindeyim. Bu alanda beni vazifelendirdiği için kendi dinini anlatmak, kitabını anlatmak, peygamberini anlatmakla vazifelendirdiği için bu konumu da kendime sık sık hatırlatmasam çok uçarı bir nefsim var yani böyle şey bir nefsim var böyle her şeyi de yapmak isteyen bir nefsim var. Dolayısıyla insanın konumunu, mevkiini kendisine ben işte anneyim, öğretmenim değil mi? Öğretmen nasıl giyinir yani bir sınıfa giderken nasıl davranır, nasıl konuşur? Mesela öğretmen argo konuşursa öğrenci ne yapar? Yani bir düşünün her mevkinin böyle şeyleri vardır, sorumlulukları vardır. Tabi aynı zamanda avantajları da vardır. İşte bizde Cenab-ı Hakk'ın bize nasip ettiği secde etme nimeti, iman etme nimeti bütün bakın seçenekler yeryüzünde kaç tane inanç var arkadaşlar? Neredeyse insan sayısınca yani bunların hepsini bir kenara bırakıp Allah'ın bize gönderdiği peygamberi kabul etme nimeti o peygamberi tanıma tanıma onun hayatını, ahlakını öğrenme ve bilme nimeti. O zaman bunları bilmek, yani bu nimetleri Allah'ın bize nasip ettiği bu nimetleri bilmek, ona göre davranmamızı kolaylaştıracağı için kıymetli buluyorum. Yoksa gururlanalım diye değil. Anlatabilmişim inşallah. Buyurun. Ha, yok. Evet, e, teşekkür ederim. Şimdi arkadaşlar Kur'an-ı Kerim'de ben size bugün felah maddesini anlatacağım. Yani muflihun ulaike humul muflihun. İşte onlar kurtuluşa erenlerdir. Dediği kimler var bu felah ifadesi? Kurtuluş ifadesi e, kimler için zikrediliyor Cenab-ı Hak hani adeta şart koşmak demeyelim ama hangi nitelikteki, hangi vasıftaki insanları kurtul kurtulanlar bunlardır diye e, nitelendiriyor onları göreceğiz e, bunun yanında yani felah ifadesinin yanında ee, Kur'an-ı Kur Kerim'de başarı, kurtuluşla ilgili nasır ifadesi geçiyor. Nasır, zafer demek aynı zamanda. Aynı zamanda Allah'ın yardımı demek biliyorsunuz. Necat ifadesi var yine eş anlamlı olarak. O da kurtuluş anlamına geliyor. Halas ifadesi muhlisun, ihlas buradan geliyor. Halas da kurtuluş demek arkadaşlar. Halis kelimesi de buradan geliyor. Arınma, temizleme, tehlike ve sıkıntılardan kurtulma anlamında. Ve fevz, ulaikehumul faizun e, diye geçer. Fevz e, de kurtuluş anlamında ama nasıl bir kurtuluş? Korku, tehlike, şer ve azap gibi şeylerden kurtulup saadete ve esenliğe ulaşma anlamında. Yani bu kelimelerin de e, Kur'an ve hadislerde geçtiğini görüyoruz. Cenab-ı Hak'ın kurtuluşu kimler için tarif ettiğinden e, bahsetmemiz gerektiğinde bu kavramları da dikkatimize, önümüze almamız lazım. Şimdi arkadaşlar, tabii meselenin bir de itikadi yönü var. Mesela Kur'an-ı Kerim'den biz biliyoruz ki, Hristiyanlar diyorlar ki sadece biz kurtulacağız. Yahudiler diyorlar ki sadece biz cennetliyiz, biz kurtulacağız sadece diyorlar. İslam içerisinde de değil mi? kendisini Fırkayı Naciye, yani Necat'tan geliyor bakın, Fırkayı Naciye yani kurtuluşa ermiş grup, kurtuluşa ermiş e, topluluk olarak gören topluluklar var. Yani sadece benim mezhebimden, benim mezhebimden e, ilerlersen, bu görüşe tabi olursan kurtulacaksın. Ötekiler efendim helak olacak diyenler var. E, 73 fırka hadisi şerifi var. Biliyorsunuz sadece bir tanesi kurtulacak diye. E, efendim e, yani sadece dinler arasında bir çekişmek yok. Dinimizin kendi içerisinde de farklı görüşler, farklı mezhepler, itikatlar, yaklaşımlar arasında biz kurtulacağız. Diğerleri ee, yanlış yolda yani Onlar helak olacaklar diyenler var. Fakat bizim konumuz burada bugün için söylüyorum. Bir itikadi e, tartışmaları gündeme getirme mevkii değil burası şu anda. Efendim mezhepler arasındaki farklılıkları anlatma veya dinler tarihi anlatma iddiasında da değiliz. Biz neye bakıyoruz arkadaşlar? E, Ramazan günü öğleden sonra olmuş. Herkesin e, aklında bir taraftan iftar hazırlıkları var. Bir taraftan sahurdan beri yatmamış olanlar var değil mi? içinizde? E, ben işte sağ Saat dörtten biri ayaklayın. Dolayısıyla bir yorgunluk da var. Biz burada arkadaşlar Kur'an-ı Kerim'de ulaihe humul muflihun işte onlar kurtulanlardır. Ulaihe humul faizun işte onlar başaranlardır, fevze ulaşanlardır diye Cenabı kimlerden bahsediyor? Yani bazı insani niteliklerden biz sizinle konuşacağız, bahsedeceğiz. E, ıslahi anlamda felah, İslam hansı baktığımızda arkadaşlar, dini ve ahlaki sorumlulukları yerine getirmenin sonucu olarak kişinin dünyada başarı ve mutluluğa ahirette de ebedi kurtuluşa ermesi anlamına geliyor. Şimdi burada bir şey ilginizi çekmesi lazım. Dünyadaki e, başarı ve mutluluk Müslümanın hedeflerinden mi? Çünkü bize hep hani ahiret odaklı olmak, ahiret merkezli olmak, bütün niyetlerimizin, hedeflerimizin ahirete yönelik olması son kertede yani nihai anlamda bize tavsiye edilir, devamlı. Biz de öyle anlatırız biz vaizlerde. Ama bu Müslümanın dünyayı ihmal edeceği anlamına gelmez. Biz niye dünyayı çok vurgulamıyoruz biliyor musunuz arkadaşlar? Çünkü o dünyaya, bir insanın dünyada başarılı olmak istemesi dünyada mutlu bir hayat yaşamak istemesi, işte sağlıklı hedeflerine ulaşmış, gönlü rahat, huzurlu bir insan olmayı istemesi, o kadar fıtriyi bir istek ki bunun altının tekrar tekrar çizilmesine gerek yok. Yani bu istek bizde çok kuvvetli. Anlatabildim mi? Yani dünya başarısı, mal mülk sahibi olmak, zenginlik, sağlıklı ömür, uzun ömür, işte evladı hiyalimizin olması, ailemizin olması, hepsinin böyle yakınımızda, etrafımızda, bizim istediğimiz yolda olması. Bunları biz zaten çok kuvvetli bir şekilde istiyoruz. Nefsimiz, bütün varlığımız, dünyevi varlığımız bunu istiyor. Ee, i̇nsan bunu, bu amaçlarla formatlandı. Öyle olduğu için e, bunu böyle tekrar tekrar hatırlatmaya değil, tam tersine çok unutmaya meyal olduğumuz, hep göz ardı ettiğimiz, hep böyle çok uzakta gördüğümüz için pek hesaba katmadığımız ahireti bize hatırlatmak için gelmiştir. E, din, pe peygamber, Kur'an, kitap asıl amacı budur yani bu, bu dünyada, ki gidişatımızın ahiretteki sonucu ne olacak? Ahirette kurtulmak asıl mesele diye. Yoksa mesela ne Kur'an'da ne sünnette siz işte şu şekilde çalışırsanız daha zengin olursunuz. Böyle beslenirseniz daha sağlıklı olursunuz. Birbirinize şöyle davranırsanız daha mutlu olursunuz. İlişkileriniz daha güzel olur. Böyle bir bilgiye rastlamazsınız. Ama neye rastlarsınız? Arkadaşlar bunları yaparken yani beslenme, yeme, içme, para kazanma, aile ilişkileri, kadın erkek ilişkileri vesaire bunları yaparken Allah'ın çizdiği sınırlar nelerdir? Bu sınırlara riayet etmezsek bizim ahiretteki durumumuz ne olur? Onlardan bahseder. Yoksa Peygamber Efendimiz de kendisi siz dünya işlerinizi benden daha iyi bilirsiniz diyerek dünyadaki işlerin nasıl yürüyeceğini insanın, tecrübesine ve aklına bırakmıştır. Ragıfe, Ragıbel İsfahani de arkadaşlar meşhur Kur'an ıslahları alimimiz tefsirlerin neredeyse tamamında kendisine mutlaka atıfta bulunulur. kavramları ilk önce o kitabi bir şekilde tanımlamıştır. Felahı ikiye ayırıyor arkadaşlar. Dünyevi felah ve uhrevi felah diye. Ve biz hani çok söyleriz beş vakit namazımızda okuduğumuz Hacda tavaf esnasında okuduğumuz Kur'an-ı Kerim'deki en muhteşem dua cümlesi olarak geçen Rabbena atina fid dünya haseneten ve fil ahireti haseneten ve qina duasında Cenab-ı Hak'tan dünyada da iyilik ve güzellik, ahirette de iyilik ve güzellik isteriz. Hatta bunlar bu dünya ve ahiret arkadaşlar o kadar birbirinden ayrılmaz şekilde iç içedir ki, işte bizim o e, bedeni varlığımızın, dünyevi varlığımızın dünyayla çok yakın ilişkisi sebebiyle ahireti biraz arkaya atıyoruz. O yüzden ahiret çok hatırlatılıyor. Yoksa mesela siz sağlıklı olmadığınızda doğru dürüst ibadet edemiyorsunuz. Varlıklı olmadığınızda İslam'ın iki büyük şartını yerine getiremiyorsunuz. Zekat veremiyorsunuz. Hacca gidemiyorsunuz. Varlıklı olmadığınızda, maddi varlığınız olmadığında. Değil mi? Aklınız olmadığında zaten dininiz olmuyor yani. Ee, gücünüz, kudretiniz, makamınız, mevkiniz ne kadar zayıf olursa dünyadaki e, hayrınız hayrınız dokunacak insanlar, insanlığın iyiliğine çalışma, hayır dua alma, e, efendim fırsatlarınız o kadar az oluyor. Dolayısıyla e, Gazali'nin de deyimiyle bedenimiz arkadaşlar ruhumuzun bineği olduğu için biz dünyadaki varlığımıza da iyi bakmak zorundayız. Hoşça bak zatına. E, bu zat tabii sadece bir bedenden ibaret değil ama beden de onun içindedir. Arkadaşlar bir yerimiz çok şiddetli bir şekilde sancırken yattığım yerde bari zikredeyim demek her yiğidin karı değil. Ah uh etmekten o ağrıyı düşünmekten e, zikir bile insan odaklanarak çekemiyor, dua edemiyor. Dolayısıyla Ragbel İsfahani diyor ki dünyevi felah Uzun ömür, zenginlik ve şerefle alakalıdır diyor. Bir insanın dünyadaki kurtuluşu budur diyor. Ömrü uzun, tabii sağlıklı olacak, efendim, varlıklı olacak, kimseye muhtaç olmadan yaşayacak ve haysiyetli, onurlu, şerefli yaşayacak. Yani saygı gören Toplumda saygı gören bir insan olacak. Aslında arkadaşlar işte bu şimdi modern psikolojinin insanın temel ihtiyaçları diye kategorize edip saydığı şeyleri söylüyorlar derli toplu bir şekilde. Uhrevi işte modern psikoloji uhrevi hayatı dışarıda bırakıyor. Dışarıda bıraktığı için arkadaşlar ne oluyor biliyor musunuz? Seküler psikoloji eh, ahireti dışarıda bıraktığı için bu dünyada mutluluk için... Kazanç için çok çabalamamız gerekiyor ya, yani zor çünkü bunlar kolay elde edilmiyor. Sağlıklı olmak için bile ne kadar çok başlığa dikkat etmeniz gerekiyor yani. İşte bunları bağlayacağınız önemli bir amaçtan yoksun bırakıyor size. Anlatabildim mi? Yani Allah rızası amacı ahirette kurtulma amacı işte siz mesela biriyle geçinmek için bazen susmanız gerekiyor peki ahiret yoksa niye susuyoruz ki ağzımıza geleni söyleyelim içimde kalmasın bari yani ahiret yoksa ama Allah rızası için işte iki insan kavga ettiğinde tartışma çıktığında aralarında haklı olduğu halde vazgeçene yani bu iş uzadı ben haklıyım ama e, bu tartışma devam ederse e, kalplerimiz kırılacak, ilişkimiz bozulacak, ben hakkımdan vazgeçiyorum, ilişkimiz bozulmasın deyip veya Allah rızası için akrabalık hatırına, işte kardeşlik hatırına ben vazgeçiyorum derse bir insan kavgadan cennetin ortasında bir köşk vaat ediyor Peygamber Efendimiz. Yani Peygamberimiz vaat edemez tabii, Allah'ın vaat ettiğini bize aktarıyor. Haksız olduğu zaman vazgeçene, yani haksız, biliyor kendisi de haksız olduğunu ama girmiş bir kere tartışmaya, nefis de öyle kolay kolay susmuyor arkadaşlar. Haksız olduğu halde vazgeçerse ona da cennetin kenarında bir köşk vaat ediyor. Ben bu hadisi duyduğumda haksız olanın zaten vazgeçmesi lazım yani bir de köşk niye veriliyor diye düşünmüştüm. Sonra işte insanın yaşı ilerledikçe arkadaşlar haksızken ben haksızım diyebilmek de çok büyük bir erdem. Ya ben burada haksızım niye tartışıyorum ki sen doğru söylüyorsun ...diyebilmek çok büyük bir erdem arkadaşlar. Bu nedenle yani buralara bağlayamadığımız zaman, uhrevi sonuca bağlayamadığımız zaman... ...bu dünyadaki mutluluk, sağlık, işte kazanma, yardımseverlik, dayanışma, sosyal hayat vesaire... ...iyice bize büyük bir çile, büyük bir eziyet, hatta işte bugün ona öyle diyorlar... ...toksik ilişkiler, toksik insanlar olarak görünmeye başlıyor. O yüzden din din yani arkadaşlar İslam dini özelinde söylüyorum. Diğerleri de öyleydi ama bozuldular, tahrif oldular. Bizim dinimiz arkadaşlar e, tevhid dinidir. Dünya ile ahiret arasında, bedenle ruh arasında, akılla kalp arasında, kişi ile ailesi arasında, aile ile toplum arasında, e, erkekle kadın arasında ne derseniz deyin yani birbirine zıt olan bütün bu varlıkların birbiriyle ilişkilerini adil bir şekilde temin eden, birbirleriyle ilişkilerini gören, gözeten ve düzene sokan bir din demektir, tevhid dini demek. Bu nedenle biz kurtuluşu, başarıyı sadece bu dünyayla sınırlamayız. Evet, dünyada sağlıklı yaşamak, uzun ömürlü yaşamak, zengin olmak, kimseye muhtaç olmamak, hatta tam tersine insanlara yardım etmek efendim bir başarıdır. İtibar sahibi olmak, sözünün geçmesi bu o kadar kıymetli bir şeydir ki, aranızda burası Ankara tabii, aranızda kim bilir ne kadar itibarlı insanlar vardır, kendilerini tanıtmıyorlar. İnsanın itibarı öyle bir şey ki arkadaşlar, bir servetle yapamayacağınızı bir telefonla yaparsınız. Birisine bir telefon açıp ricada bulunursunuz, o, o işi veya da size rehberlik eder, yolu gösterir. Yani sizin aylarca bulamayacağınız yolu size 5-10 dakika içerisinde gösterir, rehberlik eder. Dolayısıyla itibar da kıymetli. Ama bütün bunların asıl sonuçta yani bizi başarıya götürmesi için uhrevi başarı dedir Ölümsüz bir hayat zaten, ölümsüz bir hayat. Ve orada hiçbir şeye ihtiyaç duymama çünkü cennette acıkmak yok, susamak yok, üzülmek yok, özlemek yok. Yani bizi üzen duygularımızdır. ihtiyaçlarımızdır. Bunların hiçbirisi olmayacak. Zillet şahibesinden tamamen arınmış bir izzet. Yani şimdi bakın dünyevi mutluluğun ahiretteki sonuçlarını ahiretteki görünümünün nasıl olacağını bize anlatıyor. Nasıl eksiksiz ve kusursuz olacağını söylüyor. E, dünyada istediğin kadar izzet sahibi ol. Bir gün kaybedebilirsin. Bir iftiraya uğrarsın. Bir linç kampanyasına maruz kalırsın. Allah korusun. Geçicidir yani dünyadaki her şey. Hiçbir şey baki değildir. Ama ahirette sen bir defa cennetlik olup orada bir makama eriştiğin zaman artık onu kaybetme tehlikesi yok. Ve Cehaletin karanlığından kurtulmuş bir ilim. Artık her şeyin aslını faslını öğrenmiş ve anlamış oluyorsun. Kim doğruymuş, kim yanlışmış, kim haklıymış, kim haksızmış, güzel neymiş, çirkin neymiş hepsini öğrenmiş oluyorsun. İşte asıl kurtuluş da budur diyor Ragıp el İsfahani arkadaşlar. Daha sonra biz e, bir çalışma yapmıştım. Onu şimdi size çok hızlı bir şekilde özetleyeceğim. Kur'an-ı Kerim'de bu felah kavramının e, kimler için ve hangi kazanımları sebebiyle kullanıldığına bakacağız. E, bunlardan örnek ayetleri size okuyacağım. E, çünkü zihnimizde bir e, artık bir şablon, kurtulmuş kişi, kazanmış kişi, başarılı kişi... E, şablonu oluşsun. Ama bu kime göre başarılı, kime göre kurtulmuş? Allah katında. Allah katında biz mesela şimdi diyoruz ki çocuklara e, sen diyoruz bak bu sınavlara çalış şu 1-2 iki, bir, iki sene biraz dişini sık. İyi bir yere gir hayatın kurtulsun. diyoruz. Halbuki hayat falan kurtulmuyor bak onu da söyleyeyim. Kandırıyoruz onları yani. İyi bir yere girdi mezun olması var. Mezun oldu İstediğiniz yerden mezun olun arkadaşlar. Öyle sizi kapıda karşılamıyorlar. Üniversitenin kapısında böyle kırmızı halı serilmiyor sizin hayatınız için. Ondan sonra işte işini bulması lazım, eşini bulması lazım, buldu, koruması lazım. Ev, belli bir meslek seçmiş, o yaşa kadar işte dirsek çürütmüş, saçları dökülmüş yani o mesleğe erişebilmesi için. Sonra bir bakıyor. Ben bu mesleğe hiç uygun değilmişim. Stefan Kovey şey diyor ona, merdiveni yanlış duvara dayamak. Yani merdivenin sonuna kadar çıkıyorsun bir bakıyorsun ki yanlış duvar. <gülüyor> Arka tarafa bir bakıyorsun yanlış duvar. Ben buraya varmak istemiyordum. Yani ben günde 10 saat işte para için çalışan, başka hiçbir şey yapamayan bir insan olmak istemiyordum. Yani böyle bir hayat yaşamak istemiyordum diyorsunuz. Dolayısıyla hani bizim dünyadaki kurtulursun. Bak iyi bir üniversiteye gir hayatın kurtulur. Ya da işte şunu yap, şuraya gir, şunu başar, şunu öğren. E, hayatın kurtulsun e, diye vaat ettiğimiz şeylerle hiç alakası olmadığını göreceksiniz. Bir de bizim dünyadaki, bizim yani seküler insanların, biz de, kendimize seküler demeyelim de sırf dünyevi bakan bizlerin içimizde varsa. E, arkadaşlar e, kurtuluş e, anlayışımız çok seçkin küçük bir zümrenin başarabileceği bir şey. Yani Ragbel İspani'nin saydığı uzun ömür, zenginlik, izzet, o da, o da öyle. Yani dünyadaki izzet, dünyadaki felah, dünyadaki tırnak içindeki başarı küçük bir zümrenin yapabileceği bir şey. Ama ahiretteki kurtuluş şimdi şartlar sayılacak arkadaşlar. Herkes yapabilir. Köylü de yapabilir, kentli de yapabilir, cahil de, okumuş da, efendim, fakiri de, zengini de, kadın da, erkek de. Allah'ın hiçbir kuluna ahiretteki kurtuluşun kapısı kapalı değildir veya böyle çok dar değildir arkadaşlar. Herkes, yeter ki e, yapmak istesin, herkes için mümkündür. Ama bak dünyadaki öyle değil. Şimdi nedir bunlar? Kaç başlık al... Efendim? Yani <gülüyor> işte yani, benim amacım acaba? ne, ne Yani olacak? o zaman cennet, mi, cennet mi, daha bir açımdan, değil mi? Yani ne, ne olacak? Yani, yani insan <gülüyor> Acizane kanaatim. Tabii burada şu anda çok felsefi bir soru sordunuz. Her, her insan deyince bütün dünya da girdi içine. Ee, ama benim bildiğim arkadaşlar kurtulmak her insanın gayesidir. Sadece bazıları bundan ümidini kestiği için e, o nihilist ya boş ver, her şey saçma, her şey boş, her şey anlamsız gününü günet, gününü günet. Niye? Çünkü e, inancını kaybetti. Şimdi birazdan göreceğiz arkadaşlar kurtuluşun bir numaralı şartı imandır. İmandır. Çünkü, hani siz de biliyorsunuz, imanı olmayanlar için Cenab-ı Hak ne diyor arkadaşlar? اُولَٰئِكَ حَبِّطَ اَعْمَالُهُمْ فِي vel وَالْآخِرَةِ Onların amelleri boşa gitmiştir diyor. Onların amelleri boşa gitmiştir. Yani bütün çabalık, çok çabalıyor ama hiçbir sonuca ulaşmıyor. Özellikle ahirette ee, hiçbir karşılığını alamayacaklar yaptıklarının. Bu aslında bugün e, din hakkında zihninde soru işaretleri taşıyan gençlerden bazılarını da çok sorduğu bir soru. Diyorlar ki, işte çok meşhur örneği bunun Edison'dur. İşte bak Edison ne kadar iyilik yaptı, bütün insanlığı aydınlattı yani hepimiz hani onun sayesinde evlerimizde aydınlık içinde yaşıyoruz. Ama Müslüman olmadı. O zaman o bu yaptığı iyiliğin karşılığını almayacak mı ahirette? Kur'an'a göre tabii ben Edison Müslüman olmadı mı ya da Edison Allah'a inanmıyor muydu? Kendince bir Allah inancı olabilir herkesin arkadaşlar. Ve kendince bir ahiret inancı da olabilir. Kaldı ki ona ne kadar anlatıldı. Ne kadar tebliğ edildi. Tebliğ edildi de mi iman etmedi? Orayı bilmiyorum yani ben Edison'un şahsı adına söylemiyorum. Hiç kimse adına da bunu söyleyemeyiz. Sadece şunu biliriz biz, biliyoruz Kur'an-ı Kerim'den. Bir insan kendisine anlatıldığı halde, tebliğ edildiği halde bilerek Allah'ı, peygamberi ve ahireti dirilişi inkar etmişse, dünyada ne yapmış olursa olsun ahirette onların, o amellerinin karşılığını alamayacak. Yani sevap alamayacak. Ama kurtulamayacak. Cehennemden kurtulamayacak arkadaşlar. E, fakat bu beni küçük yaştan itibaren, yani ilk öğrendiğim zamanlardan itibaren hiçbir zaman rahatsız etmedi. Çünkü ben bunu çok tutarlı bir şey olarak gördüm. Yani Allah'a e, Allah inanmıyorsa bir insan Allah'tan niye karşılık bekliyor ki? Yani inanmadığınızda zaten yok diyorsunuz yani. Allah yok. Peygamber diye biri yok. Öyle bir şey yok. Ahirette yok. Dirilmeyeceğiz yani. E tamam o zaman bitti. Yani hiçbir karşılık beklememesi gerekir. Bilmem anlatabildim. Yani bir insan tutarlıysa inkar ettiği makamdan hiçbir karşılık beklememesi gerekir. E, i̇nşallah anlatabilmişimdir. E, fakat o dediğiniz e, nihilistler... Yani saçma, bu dünyada biz saçma, boş yere bulunuyoruz e, diyenler gerçekten düşünüp taşınıp buna karar vermişlerse çok acı çekiyorlar. Çünkü e, bu dünyaya katlanmak o zaman çok saçma oluyor onlar için. Yani ölümler var, kayıplar var, afetler var, kazalar var, yaşadığımız... Başımıza gelen hadiseler var, çalışıyoruz, çalışıyoruz, karşılığını almıyoruz, sevilmek istiyoruz, sevilmiyoruz, ihanet görüyoruz, sevdiklerimiz ihanet ediyor. Yani Hepimize çeşit çeşit şeyler geliyor başımıza. Peki niye? Ahiret yoksa, bunun hiçbir karşılığı hiçbir yerde olmayacaksa niye? O yüzden çok ciddi şekilde imtihar görülüyor onlarda. Gerçekten düşünmeden hani aman işte bunların hepsi boş işler saçma şeyler falan deyip böyle biraz da hani kalabalığa uyarak e, öyle e, nihilist veya ateist her neyse olmuşsa bir insan o zaten pek düşünmediği için çok etkilenmeyebilir. Ama düşünerek üzerinde düşünerek ateist olanları diyor bir e, Etjen Gilson ateizmin çıkmazı diye bir kitabında diyor ki ya imtihar etmişlerdir ya çıldırmışlardır. Yani çok kaldırması çok zor bir şey hayatı. Şimdi arkadaşlar biz konumuza dönelim. Ee, bir defa az önce aslında birinci maddeyi söyledik. Kurtuluşun birinci şartı imandır arkadaşlar. Ve bunu bize Kur'an-ı Kerim daha açtınız. Fatiha'yı giriş kabul edelim. Zaten Fatiha açış demek, açılış demek. Hemen ikinci sure, Bakara suresinin ilk ayetlerinde Cenab-ı Hak kurtuluşun imana bağlı olduğunu söylüyor. Elif la mim es-salhu billah. kitabu la huden lil muttaqin. Bu kendisinde şüphe olmayan bir kitaptır. Ve takva sahipleri için bir hidayet rehberidir. Kimdir o takva sahipleri? Erlediğine minuine bil Onlar gayba iman ederler ve yuqiyuuna salate ve namazı kılarlar ve <gülüyor> mim kendilerine rızık olarak verdiklerimizden de infak ederler ve minune bima tekrar imana döndü kendilerine indirilene ve kendilerinden önceki indirilenlere de iman ederler efendim ne diyor sonunda ula humul muflihun işte kurtuluşa erenler bunlardır diyor burada üç şart koşulduğunu gördük arkadaşlar iman namaz ve zekat Kur'an gelinde Kur'an bir konuyu nasıl ele aldığına bakacak olursak arkadaşlar iman ile namaz neredeyse birbirine eşit görülmüştür. Neredeyse ve bir yerde özellikle kıblenin değişmesi hadisesinden sonra sahabe peygamber efendimize sormuşlar daha önce bescid Aksa'ya doğru kıldığımız namazlar ne olacak peki? Madem ki asıl kıble burasıydı daha önceden kıldıklarımız ne olacak? Onun üzerine ayet-i kerime iniyor. Diyor ki Allah sizin imanlarınızı zayi edecek değildir. Yani namaz yerine iman kelimesini kullanıyor Cenab-ı Hak. O kadar birbirine yakın görülmüştür. Zekat da çok ilginçtir arkadaşlar. Şimdi biz ee, öyle bir aydayız ki e, kimine göre oruç ayı, kimine göre zekat ayı, kimine göre Kur'an ayı. Arkadaşlar hep hepimiz için Hepsi olsun inşallah Maneviyet tabi orucun kendisi Bir defa olmazsa olmazı Ama mesela bir de teravih var Sadece Ramazan'da kılınan bir namaz Yani İslam'ın bütün şartlarını Neredeyse kendinde Toplayan bir zamandayız Bir de çok bereketli Yani şeytanlar bağlanıyor Kat kat sevaplar artırılıyor Yani amel defterimizdeki Eksileri silme Zamanı böyle hani bazen öğretmen sınıfta bir soru sorar. Bunu bilene üç artı vereceğim der ya. Hani bir soruya üç artı veya üç tane eksisini sileceğim der. Onun gibi biz de şimdi böyle bir kazanç mevsimindeyiz. Ee, Kur'an-ı Kerim'de namazla zekatın da neredeyse arkadaşlar hemen hemen her yerde bir arada zikredildiğini görürsünüz. Acizane kanaatim e, namaz bizim Hayatımıza hakim olduğumuzu gösterir. Zekat da malımıza hakim olduğumuzu gösterir. Yani geçen zaman beni yönetmiyor. Ben o zamana hakimim. Hakimlik burada maliklik, sahiplik anlamında değil. Yani o zamanın farkında olmak ve onu yönetebilmek anlamında arkadaşlar. Birazdan ikindi olacak. İki ev çıkarsam buradan eve yetişebilir miyim? Yoksa ikindiyi kılıp mı çıkmalıyım? İşte e, akşamı ne zaman kılalım? İftarımızı açar açmaz mı? Daha sonra mı? Vesait. Yani böyle e, zamanı takip ettiğini, kişinin farkında olduğunu ve yönettiğini gösterir. Namazı başarma. Diğer manevi faydaları işte secdeye gittiğimizde Allah'a en yakın haldeyiz. İşte bununla ilgili birçok şeyler bulunmuş faydalarıyla ilgili vesaire onları saymıyorum bile. Abdestin sayısız faydaları. Zekat da arkadaşlar verebilmek, zekat verebilmekte. malın bize hakim olmadığını, bizim mala hakim olduğumuzu, onu istediğimiz gibi gerekli gördüğümüz yere harcayabildiğimizi gösterir. İşte bunu başaranlar ancak felaha ereceklerdir diyor Kur'an-ı Kerim. Yine başka pek çok ayet kelimenin yanında Tevbe suresinin 20. ayet kelimesinde "Ellezine amenu ve haceru ve cahedu fi sebilillahi bi ve enfusihim." Onlar öyle kimselerdir ki iman ettiler, hicret ettiler, ...ve Allah yolunda mallarıyla ve canlarıyla cihad ettiler. Arkadaşlar bu cihad da e, çok geniş kapsamlı bir ifadedir. Nefsinizle mücadeleden tutun da, yani insanın kendi kendiyle de bir savaşı vardır. İşte e, caydırıcılar, çeldiriciler, sosyal hayatın e, baskıları, bunlarla yapılan mücadele ve en sonunda bizzat fiili düşmanla savaşmaya varıncaya kadar her türlü mücadeleyi ifade eden çok kapsamlı bir terimdir ve biz hayatımızdan cihadı çıkardığımız zaman arkadaşlar, ben acizane kanaatim, enerjimizi sarf edecek doğru bir mecra bulamadığımız için, bilhassa erkek çocuklarımız için söylüyorum arkadaşlar. E, o, o enerjiyi, hayır çalışmaları yapmıyor, yardım çalışmaları yapmıyor. Efendim ne bileyim, e, ibadetle ilgili, nefsini tezkiye ve ile ilgili hususi bir programa katılmıyor. Böyle bir programı yok. Sadece haz oda yani ve hep alma odaklı dikkat ederseniz yaşadığında arkadaşlar o içeride biriken kaman enerji aynen veremediğiniz nefes gibi veremediğiniz ciğerlerinizi tam boşaltamamak gibi harcayamadığınız kalori gibi yani içinizde birikerek birikerek bizi ahlaki bakımdan e, zehirliyor. Nasıl ki harcayamadığımız koleri bedenimize yük oluyorsa, içimizde tuttuğumuz nefes bizi e, temiz nefes alıp sağlıklı bir akciğere sahip olmamızı engelliyorsa, bizi zehirliyorsa, aynı şekilde arkadaşlar bu içimizde biriken enerji de bizi zehirliyor kanaatindeyim. Şimdi işte onlar o kimselerdir ki diyor Tevbe suresinin 20. ayet kelimesinde hicret ettiler, önce iman ettiler. Sonra hicret, sonra cihad ettiler. İşte bu üçlüyü başaran yani iman, hicret ve cihad. Hicret bizim için geçerli mi diyeceksiniz? Acizane kanaatim tabii ki Peygamber Efendimizin yanında onunla birlikte hicret eden muhacirler kadar olmasa da arkadaşlar bu odada gıybet ediliyor diye kalkıp mutfağa gitmek de bir hicrettir. Bu muhitte ben çocuklarımı düzgün yetiştiremeyeceğim deyip daha mütevazı, daha inançlı bir muhiti seçmek de bir hicrettir. Yani hicretin çok boyutları var. Devam ediyor hala. Bunları başaran, bu üçünü başaran Allah katında en muazzam, en büyük, en yüce dereceler onlar içindir. Ve ulaike humul Faizun, işte fevze ulaşanlar yani başarıya ulaşanlar da onlardır diyor Kur'an-ı Kerim. Hem müfleun hem faizun ismi fail kalıbında geliyor. Yani bu başarının, bu kurtuluşun, bu fevzin bizde yerleşik hale geldiğini gösteriyor. Yani artık biz onu elde ettik, kazandık anlamında düşünebiliriz. Geçici olmadığını gösteriyor. E, i̇kincisi arkadaşlar felah kimler için söyleniyor? Takva sahipleri için söyleniyor Kur'an-ı Kerim'de. Epeyce bir ayet kelimede Bakara 189, Ali İmran 130, 200, Maide 35 ve 100. ayetler, Nebe Suresi 31-34. ayetler arası Kur'an'da takva çok geniş ele alınır. Bu birkaç size saydığım ayetlerdeki örneklerde arkadaşlar amellerle ilgili bu ayetler. Çeşitli ameller, çeşitli iyilikler anlatılıyor. Ama hepsinin sonu şöyle bitiyor bu ayetlerin. Hepsini kontrol ettim tekrar. Takva sahibi olun. Umulur ki kurtuluşa erersiniz. Ama bakın dikkat edin burada fiil olarak geldi fiil olarak geldi. Muflihun demedi yani. İşte onlar kurtulmuşlardır demedi. Umulur ki kurtulursunuz. Yani kurtuluş mu istiyorsunuz? Bir yani hayatınızın sonunun hani kıyamet suresinde bir manzara, bir manzara bize anlatılır arkadaşlar. O beni çok etkiler okurken de her seferinde. Amel defteri sağ tarafından verilenler kıyamet günü amel defterlerini böyle havaya kaldıracaklar... ve mahşer halkına diyecekler ki... ha-u u kitabiye... okuyun benim kitabımı... bakın benim kitabıma diyecekler. Hepimiz bir kitap yazıyoruz arkadaşlar. Kütüphanenin faaliyetlerine baktım... kendi kitabını yaz falan diye atölyeler var çocuklar için. Ben size bak burada hepimizin bir kitap yazdığını... herkesin, bütün insanların aslında yazar olduğunu bilinçlerimize sunmak isterim arkadaşlar. En azından bir kitabımız var hepimizin. O da amel defterimiz. Kendi amel defterimiz. Adım üzerinde amel defteri. Yani bu deftere e, lafla peynir gemisi yürütmek isteyenler e, bir şey dolduramayacaklar. E, davranışlarımız kaydediliyor arkadaşlar. Yalnız İslam'da davranış yani amel Sadece böyle görünür ameller değildir. Kalbin davranışlarına da amel denir İslam'da. Mesela riya da bir ameldir. İhlas da bir ameldir. Niyet, güzel niyet, sahih niyet de bir ameldir. Efendim, sadakat, vefa, efendim doğru mesela hüsnü zan bunlar da bir ameldir ama görünmez iç dünyamızdadır bunlara kalbin amelleri denir yani bunlar da kaydediliyor merak etmeyin e, bu nedenle peygamber efendimiz ne dedi kim bir iyilik yapmaya niyet eder ama sonra fırsat bulamayıp yapamazsa niyet etmişti ama mesela öğlen namazının vakti girdi kılmadınız diyelim ki ama kılacaksınız yani. Diyorsunuz ki şu konuşmayı da dinleyeyim de buradan çıkınca kılayım diyorsunuz. Allah göstermesin. E, çıkmadan daha canını teslim etse, ruhunu teslim etse o insan kılmış sayılır. Çünkü kılacaktı. Kararlıydı yani. Kim de bir kötülük, e, onun yapmış gibi amel defterine sayır, yazılır diyor. Kimde bir kötülük yapmaya niyet eder, sonra vazgeçerse bir iyilik olarak yazılır diyor. Peygamber Efendimiz. Yani tamamen iç dünyamızdaki niyetlerimiz dahi o amel defterine yazılmaktadır. Yalnız onu merak etmeyin. Onun dışında efendim e, biz e, kendi defterimizi zaten dolduruyoruz. İşte takva, takva neydi? Arkadaşlar Allah'ın huzurunda bu hayatın hesabını vereceğin bilinciyle yaşamak. Korku diye Allah korkusu diye çevriliyor ve de Allah Allah'tan korkun diye çevriliyor. Yanlış değil ama eksik tam kapsamıyor takvayı. Yani neyden korkacaksın? Allah'tan, taşa, yılan'dan, çiğandan korkulur gibi korkulmaz. Allah'tan bizim Allah korkumuz arkadaşlar çok sevdiğimiz, kendisine çok borçlu olduğumuz. Ve onun huzurunda mahcup olacağımız, mahcup olmaktan çok korkacağımız birisinden duyacağımız korkudur. Ama bir taraftan da tabii cehennemi var, azabı var, hesabı var. Onları da çok şiddetli bir şekilde anlatıyor. Peki kim efendim bu kurtuluşa erebilir? İşte takva sahibi olanlar. Bu ayetlere göre. Bir başka ayet-i kerimede, Araf suresinin 157. ayet-i kerimesinde arkadaşlar, peygambere ve getirdiği kitaba iman edip onu destekleyenler, peygamberi destekleyenler kurtuluşa ereceklerdir. Uzunca bir ayet bu. Sonuna doğru şöyle deniyor. Amenu bihi, o insanlar ki, o kişiler ki peygambere iman ettiler. Ve azze ruhu onu destekledi onu önemlediler ona değer verdiler ve nasıl ruhu ve ona destek oldular ve tabeun nuralle unzile unzilemahu onunla birlikte indirilmiş olan nur'a tabi oldular bakın şimdi burada Kur'an demedi ne dedi nur dedi Kur'anın bir adı da nurdur arkadaşlar. Nur insanın hayatının aydınlanması demek. Böyle elektrik ışığına falan benzemez. Nur kelimesinden rahatsız oldukları için onun yerine ışık koyuyorlar. Mesela eskiden nur içinde yatsın derdik. Şimdi ışıklar içinde uyusun diyorlar. Ben de diyorum ki tamam yatsın sizinki ışıklar içinde. 300 volt, 500 volt yakın. Yani ışıkla nur aynı şey değil arkadaşlar. Nur hiçbir zulmet hiçbir karanlık, hiçbir eziyet barındırmayan pırıl pırıl bir varoluş e, açıklamaktan bile acizim yani nurun kapsamını Cenab-ı Hakk'ın isimlerinden biri zaten. İşte onunla birlikte indirilen nur'a da tabi olurlarsa Ula humul muflihun işte onlar kurtuluşa ermişlerdir diyor. Peki nasıl tabi olacağız arkadaşlar? Kur'an'a nasıl tabi olacağız? E, burada bir problem var. Kimse Acizane kanaatim yani. Ben kendimi de içine katıyorum. Ülkemiz için söylüyorum. Ben İslam dünyasını bilmiyorum tamamını. Arkadaşlar bu kitaba iman eden de bilmiyor neye iman ettiğini, inkar eden de bilmiyor neyi inkar ettiğini. Yani bilmen lazım ki tabi olabilesin. Değil mi? Mesela Bakara suresinde, şimdi ben de mukabele okuyoruz ya, yeni geçti ayetler zihnimde taze diyor ki, sana verildiği zaman, ancak gözünü yumarak alacağın bir şeyi başkasına verme diyor. Yani sana verilse bir hediye veya işte neyse bir paranın karşılığı olarak bir alışverişte falan sana verilse gözün bakıp dururken alamazsın yani o kadar kötü. O kadar kötü ama gözünü kapatırsın hadi verilmiş sesimi çıkarmayayım diyorsun yani. Öyle şeyler var arkadaşlar. Biz bunları nerede görüyoruz biliyor musunuz? Fakir fukaraya Gönderilecek ikinci el eşya toplarken görüyorduk. Artık toplamıyoruz. Çünkü arkadaşlar öyle şeyler veriyorlar ki insanlar yer bezi bile olmuyor. O verdiği şey toz bezi, yer bezi bile olmaz. Ben normalde eskiyen penyeleri falan toz bezi, yer bezi yaparım yani. O bile olmaz. O, o vaziyetteki şeyleri bile doldurmuş poşetlere siz ondan sonra bütün gün... Ay, günlerce, aylarca bir oda dolusu eşyayı elden geçirmek zorunda kalıyorsunuz. Sana verilse o, onu giyecek misin? Sana verilse giyecek misin? Mesela şimdi Ramazan, komşularınızla paylaşın yaptığınız yemekleri arkadaşlar. Bunlar bizim adetlerimiz, güzel adetlerimizdir. Ama ne zaman? İftardan önce, iftardan sonra değil. İftardan sonra yemek getirildiğini de gördüm yani. O hani kalan yemeğin getirilmesidir. Elhasıl hasıl e, şimdi Nura tabi olacağın zaman bakın birden bire birine bir şey vermenin nasıl olması gerektiğini yani verdiğin şey karşıdakinin yüzünü güldürmeli, memnuniyetle almalı, sevinerek almalı. Ama mesela aynı zamanda onu tamamlıyor Peygamber Efendimizin bir hadis-i şerifi. Ee, tabii ki hani bozuk, çürük, çarık, giyilmeyecek, yenilmeyecek şekilde olanları değil ama hiçbir verileni de küçük görmemeyi, Peygamber Efendimiz bize öğretiyor arkadaşlar, diyor ki hiçbir verileni küçük görmeyin bir tas çorba bile olsa. Bu hem de iki taraflıdır. Yani verirken de küçük görmeyin, ya çorba da verilmez artık demeyin. Bazen çorbası eksiktir yani. O çorbayı seviyordur, onun canı çekmiştir. Bilemezsiniz. Size verildiğinde de küçük görmeyin. Neyse o bir örnek sadece. Yani biz Kur'an-ı Kerim'i okuduğumuzda ona tabi olmamız arkadaşlar çok hızlı bir şekilde bizim ahlakımızı ibadetlerimizi, davranışlarımızı e, A'dan Z'ye kadar bizi tamir eder ama bir şart var. Anlamamız lazım. Bunun için de e, en azından mehalini şöyle 3-4 kere 3-4 kere bir e, düşüne düşüne Gözden geçirmiş olmamız lazım. E, dördüncüsü arkadaşlar, Allah ve pey yani kurtulanları sayıyoruz şimdi. İmanı saydık, salih ameller imanla birlikte sayıldı. Takvayı söyledik, peygambere ve getirdiği kitaba iman edip onu desteklemeyi söyledik. Efendim dördüncüsü Allah'ın ve peygamberin hükmüne davet edildiklerinde gönülden teslimiyet göstermek. Bunlar kurtuluşa erecekler. Bununla ilgili de Nur suresinin 51. ayet-i örnek olarak takdirlerinize sunuyorum. Es-sübhanelleh innemâ kâne kavlül <gülüyor> mü'minîne izâ dû'û ilallâhi ve rasûlihî li Aralarında bir meseleyle ilgili hüküm vermek için Allah'ın Resulüne, Rasulün huzuruna çağrıldıkları zaman müminlerin sözü ancak şu olur an يقول şöyle derler semi'na ve ata'na işittik ve itaat ettik arkadaşlar peki bu hüküm her zaman sizin lehinize olmayabilir yani sünneti açarsınız kur'an'ı açarsınız bir konuyla ilgili veya bir konu, siz diyelim açacak, karıştıracak, oradan doğruyu bulacak yetkinlikte değilsiniz o yetkinlikte olduğunu düşündüğünüz birine gidersiniz, bir meselenizi sorarsınız. Verdiği cevap hoşunuza gitmeyebilir. Arkadaşlar, işte hoşuna gitmese desem semina ve ataina derler. Eyvallah, başımız üstüne Allah ve Resulü böyle söylemişse elbette bu böyle olacak derler. Ulaikehumul muflihun, işte bunu kim yapıyorsa arkadaşlar kurtuluşa erenler onlardır. Buraya kadar saydıklarımız ağırlıklı olarak iman, teslimiyet, rıza ile alakalıydı. Şimdi ahlakla alakalı birkaç ayetten örnek vereceğim arkadaşlar. Sonra da genişçe ameli konulara gireceğiz. Ee, nefsini arındıran kurtuluşa ermiştir Rabbimizin bildirdiğine göre. Bu Alak suresinin 14 ve 15. ayetlerinde geçiyor. Bir de Şem suresinin 7 ve 9 ayetleri arasında. Şem suresindeki de Alak suresindeki de ikisi de çok meşhurdur. Bir tanesini ben size aktarayım. Şems suresine diyor ki Rabbimiz orada baştan beri ve şemsi ve duhaha diye başlayıp böyle pek çok varlığa yemin ediyor Cenab-ı Hak. Ve nefsin ve ma sevvaha 7. ayette de nefse yemin ediyor. Nefse ve onu düzenleyene yani bizim nefsimizi kim düzenledi arkadaşlar? İşte dünyaya düşkünlüklerimiz var, cinsel arzular var, açlık var, hırs var, kendimizi başkalarıyla kıyaslamak var. Efendim bir takım dürtülerimiz, hayvani dürtülerimiz var değil mi? Doymak bilmeyen nefsimiz, aşırı yemek düşkünlüğü var, aşırı mal düşkünlüğü var. Çeşit çeşit farklı farklı yani herkese bir nefis, nefis dizaynı var yani. Kim böyle dizayn etmiş? Cenab-ı Hak, arkadaşlar, nefse, nefse ve onu düzenleyene emin olsun ki. Ve nefsin <gülüyor> ve mâ sevvâha fe elhemeha fucûraha ve teqvâha. O nefse fucuru da, takvayı da o ilham etti. O yerleştirdi. Yani bizim içimizde arkadaşlar takva sahibi olmak için de istek ve imkan var. Günahkarca bir hayat yaşamak için de istek ve imkan var. Yani istersek biz bütün büyük günahları işleyen zalim, gad gaddar, cehennemlik biri de olabiliriz. Böyle bir kapasitemiz de var. İstersek Allah korkusuyla, Allah sevgisiyle, kalbi titr titreyen, takva sahibi, işte yukarıdan bir sayılan bütün bu güzellikleri başaran, ibadet ehli bir insan da olabiliriz. Meleklerden üstünde olabiliriz, hayvanlardan aşağı da olabiliriz. Hepimizde farklı düzeylerde olmak üzere bu kapasite var. Peki sonuç? ad اَفْلَحَ مَنْ زَكَّاهَا o nefsini tezkiye eden felaha ermiştir diyor. Tezkiye etmek arkadaşlar Eşrefoğlu Rumi'nin Müzekdin Nüfus isimli kitabının da ismi bu kökten gelir arındırmak demek. Yani seni böyle biz donattık Hırslar olacak, işte istekler, düşkünlükler, zaaflar olacak. Bir taraftan da manevi istekler, yükselme arzusu olacak. Sen o düşük, deni, alçak olan isteklerden kendini arındırıp o yüksek olanları onun peşine gideceksin. Bu mümkün senin için ve bunu yapan felaha ermiştir. Yani arkadaşlar en büyük cihad olan nefsiyle cihad etmek. Zaaflarını bulacaksın, eksiklerini bulacaksın kendine. İşte e, terapide alabilirsin, bir mürşidi kamil de bulabilirsin, bir Kur'an ve sünnet okuyarak da e, ilim yoluyla da yapabilirsin. Keşke hepsiyle bir, bir, birlikte yapsan, bunu, e, çevreden, salih dostlardan yardım alarak da bunu yapabilirsin. Yani kendinle mücadele edip kendi içindeki o yükselişi mümkün kılacak şekilde o seni aşağıya çeken yönlerini arındıracaksın onları kontrol altına alacaksın efendim bunu yaptığında felaha erersin diyor. Ali İmran suresinin 200. ayeti kelimesi, son ayetidir bu. Bu ayete göre de arkadaşlar sabredenler felaha ermiştir. Niye? Bunlar birbiriyle alakalı. Çünkü sabır arkadaşlar ahlakın temel kavramlarından bir tanesi. Daha doğrusu dinin sadece ahlakın değil. Çünkü sabırlı biri değilseniz sabır nedir? Kişinin kendisine hakim olmasıdır arkadaşlar. Dürtüsel davranmaması demektir. Sabırlı değilseniz namaz kılamazsınız, sabırlı değilseniz zekat veremezsiniz, sabırlı değilseniz öfkenizi kontrol edemezsiniz, sabırlı değilseniz dilinizden çıkacak olanları e, süzemezsiniz yani e, ya hayır konuş ya sus, bunu başaramazsınız, cihat edemezsiniz, ba, e, böyle şey bağımlı, haz düşkünü, fevri hareket eden birisi olursunuz. Dolayısıyla sabır hem imanla alakalıdır, hem ahlakla alakalıdır, hem ibadetlerle alakalıdır. Bu nedenle de kurtuluşun bir şartı olarak bu ayet-i gösteriliyor bize. E, Doğruluk Maide Suresinin 119. ayet-i kerimesinde bir kurtuluş sebebi olarak gösteriliyor. Ve Allah'ın nimetlerini anmak sürekli, o da Araf suresinin 69. ayet gelmesinde Allah'ın nimetlerinin, bir şey, kurtuluşunun bir sebebi olarak bize gösteriliyor. Gelelim daha uzun olan ameller başlığına arkadaşlar. Amellerimiz içinde hangileri bizi kurtuluşa götürüyor? İmanı saydık, ahlaktan da Dört tane nitelik saydık arkadaşlar. Nefsiyle mücadele, sabır, doğruluk ve Allah'ın nimetleri karşısında şükran duymak. Allah'a şükreden, minnet duyan bir kul olabilmek. Bunlar kurtuluşa götürüyor bizi. Bu şükran duygusunun üzerine bugün modern psikolojide yapılan çalışmaları görseniz. Arkadaşlar sırf şükretmek üzerine kitaplar, teş teşekkür etmeknin değeriyle ilgili kitaplar var, dersler var, üniversite programları var, iyileşme metodu olarak yapılan terapi odalarında kullanılan bir yöntem. E, sabır, hakeza sabır demiyor, irade ediyor, başka şeyler söylüyor. E, bunlar bugün de e, altı çok çizilen ve kendi kişisel gelişimimiz çok yetersiz kalıyor yani o insan olma çabamız Allah'ın rızasını kazanma çabamızda her biri bir anahtar değerinde bu nitelikleri hatta fikrimi söyleyeyim inşallah yanlış değildir ama sizi cesaretlendirmek için söylüyorum arkadaşlar ya şimdi bunların hepsini birden değil de birinden başlasam diyebilirsiniz ...görün, bakın arkadaşlar, birinden başlayın ötekiler de gelecek. Çünkü bunlar birbirine bağlı. Organik çünkü. Yani biz inorganik bir şeyden bahsetmiyoruz. Cansız bir e, ve mekanik bir sistemden bahsetmiyoruz. Aynen insan bedeni gibi. Siz karaciğerinizi düzelttiğinizde, işte bilmiyorum şimdi sağlıkçılar... ...çok komik bulabilir verdiğim bu örnekleri. İşte kanınız değişir a o değişince kalbiniz değişir o değişince öbürü değişir düş beyniniz değişir e, bu, e, o sisli düşüncelerden kurtulursunuz vesaire vesaire yani bir tane faktörü bile değiştirdiğinizde sisteminizde ona bağlı olarak domino etkisiyle hepsi e, azla olsa bir iyileşme gösterir Ondan sonra onu halledince şuna geçersiniz iki-3 tane ile böyle bu siz zannediyorsunuz ki ben sadece iki3 şey yaptım Hayır, bütün İslam ahlakına bir bakacaksınız ki birbirine bağlı olarak gelmiş. Yani sadece sabrı çalışsanız, sadece şükrü, mesela şikayeti bırakın, size bir ödeme. Ramazan'da hiçbir şeyden şikayet etmeyeceğiz. Başım ağrıdı, dişim ağrıdı, gece uyuyamadım işte e, ne bileyim yani çok şu, şu şöyle oldu, bu böyle oldu, çok misafir geldi. Her neyse e, ekonomik sıkıntılar, dünyadaki mesela hiçbir şeyden şikayet etmeyin. Bir bakın bakalım Halit ruhiyeniz ne oluyor? Şükrü artırın, şikayeti kaldırın. Bir bakın bakalım. Ama yani bunu yapabilmek için de mesela sabır lazım. <gülüyor> Dilini tutman lazım. Öyle dilinin ucuna geli geli verecek çünkü. Yani dolaylı olarak hepsini birden edindiğinizi göreceksiniz. Şimdi amellere geçtiğimizde arkadaşlar bizi kurtuluşa götüren yani Kur'an'a göre... Kur'an'ın tabi Kur'an da Allah'ın sözü olduğu için Rabb-i Teala bu evreni yaratan, bu kainatı yaratan ve bu kainatın da ötesini metafizik evreni yaratan yani bütün her şeyin sistemini kuran, bizi bu evrenin içinde var eden, nasıl yaşarsak sonumuzun nasıl olacağını bize en baştan bildiren Rabbimiz, Diyor ki hafife almayın diye bu kadar laf ettim arkadaşlar. Ben Fatma Bayram'ın sözü falan değil bunlar yani. Diyor ki şunlar, şunlar, şunlar kurtulacak diyor. Hem de ismi fail sigasıyla gelmişse kesin yani. Kesin kurtuluş. Bunlardan amellerden birincisi arkadaşlar insanı kurtuluşa götüren birinci amel Allah'a ve peygambere itaattir. Şimdi bu öyle büyük bir konfordur ki arkadaşlar. Mesela biz bunu hayal dahi edemiyoruz. Çünkü biz arkadaşlar vahyin olmadığı, vahyin etkisinde olmayan bir aklı biz bilmiyoruz. Çünkü biz bu topraklarda, mesela bazıları diyor ki işte ben çok seküler bir aile. Tamam sen seküler aileden geldin ama deden müderristi. Onun babası bilmem neydi yani senin aile terbiyesi zannettiğin şeyler aslında peygamber sünneti yani sana şimdi işte aile terbiyemiz, bizim çevremiz, muhitimiz falan diyor bazıları. Onların yarıdan fazlası peygamber sünneti. Çünkü biz hiçbir zaman dinsiz olmadık ki. Bütün insanlık içinde bu böyle. Arkadaşlar evrensel akıl, evrensel değerler falan dediğimiz şey peygamberlerin bize öğrettiği insanlık tarihi boyunca öğrettiği doğrulardır. Çünkü ilk insan ilk peygamberdir. İnsanoğlunun geriye doğru gidin şuur altında ve o genetik sosyal vesaire kalıtımlarında arkadaşlar içine işlemiştir peygamberlerin mesajları yani öğretilere, getirdikleri öğretiler. İşte bir insanın Allah'a ve Peygamber'e itaat etmesi nedir? ne demek biliyor musunuz arkadaşlar? Öyle, bunu yanlış anlamayın, üzerinde bir düşünün. Her seferinde her şeyi en baştan düşünmek gerekmiyor demek. Yani Allah kimsenin yüzüne söylediğinde hoşuna gitmeyecek şeyi arkasından söylemeyeceksin dedi. Bitti. Ay işte öyle olur mu? Burada burada uygun mu? Burada değil mi? Burada söylersem başıma bir iş açın. Hiç düşünmene gerek yok. Allah böyle dedi. Yoksa yani şunu zannetmeyin. Dogmatik bir şekilde hiç hikmet aramadan, düşünmeden biz böyle önümüze çıkanı yapıyoruz hani kitapta. Ee, aslında bana sorarsanız keşke yapsak. Keşke, keşke Kur'an'da e, okuduğumuz her şeyi hiç sorgulamadan yapsak yani. O kadar şahane bir yola çıkar ki. Bu şey gibi otomatik pilot gibi. Otomatik pilot hiç kaza yapmıyor yani otomatik pilota veriyorsun yani hiç insan hatası yok yani düşünün otomatik pilotu kabul ediyor otomatik olarak Allah'ın emrine uymayı kabul etmiyor arkadaşlar insan da bir acayip yani. Şimdi Nisa suresinin 13. ayet kelimesi bu konuda size bir çalışma için sunulabilir. Bir de Nur suresinin 47 ve 52. ayetleri arası uzunca bir bölüm. Ben onun son iki ayetini size aktaracağım. Diyor ki o aslında onu da yukarıda okudum. O yüzden tekrar etmeye gerek yok. E, mealen efendim neydi? E, müminler... Allah ve Resulüne bir hüküm vermek için davet edildikleri zaman, çağrıldıkları zaman gelin bakalım bu konuyu peygamber ne demiş bir bakalım dendiği zaman onların sözü ne olurdu? Semi'na ve ata'na derlerdi. Efendim, burada da buna benzer şekilde aynı ifade burada da geçiyor ve ula ike humul mus işte onlar kurtuluşa erenlerdir diyor. Yine aynı bölümde arkadaşlar, yani Allah'a ve peygamber'e itaatin bizi kurtuluşa götüreceğine örnek olarak Ahsap suresinin 70 ve 71. ayeti kelimeleri. E, bu da beni çok şey yapar, çok etkiler arkadaşlar. E, işte burada doğruyu söylesem mi, söylemesem mi, burada doğru söylersem başıma ne gelir, şöyle olur mu, böyle olur mu korkularımız oluyor ya zaman zaman. En basit aile içerisinden tutun da mesela bazen bizim meslekte bu çok olur arkadaşlar. Şimdi bir soru sorar veya bir derdini anlatır birisi. Şimdi doğruyu söylersiniz ama hocam bir dakika der tekrar baştan başlar. Tekrar anlatır. Çünkü o duymak istediği cevabı sizden duymak istiyor. Ee, tekrar siz işte bak ama böyle böyle dedin ya işte bu sebeplerle bu konu böyle diye dindeki yerini anlattığınızda. Tamam da hocam bak ama şöyle de olmuştu falan diyerek yani ben böyle bir hatıram var. Ee, en sonunda insan arkadaşlar şöyle diyesi geliyor. Tamam sen bildiğin gibi yap. Hani senin dediğin olsun, bildiğin gibi yaptıyesi geliyor. Böyle durumlarda işte arkadaşlar bize çok rehberlik eden bir ayettir bu. Ya eyyühellezine amenut tegullâhe ve gûlû gavlen sedîdâ. Ey iman edenler Allah'tan korkun, Allah'ın hesaba katın yani Allah'ın huzurunda hesap vereceğinizi unutmayın ve sözünüzü dosdoğru söyleyin. Yani sözlerin kaydediliyor. Hiç konuşmalarınızı kaydettiniz mi arkadaşlar? Ben şimdi kaydediyorum ya, dinlemeye korkuyorum. Ya utandıracak beni bir şey söylemişsem, ya haddi aşan bir şey söylemişsem, ya ne bileyim basit bir dil kullanmışsam yani diye. Böyle hiç dinlememeyi tercih ediyorum çok olağanüstü bir şey olmadıkça sözlerinizin kaydedildiğini bilin Allah'ın huzurunda bunun hesabını vereceğinizi bilin ve konuşacağınız zaman ona göre dosdoğru konuşun ki yuslih lekum e'malekum eğer böyle dosdoğru konuşursanız Allah sizin amellerinizi ıslah eder yani hayatınızı ıslah eder, salaha çıkarsınız ve yavfir lekum dunubekum bütün günahlarınızı da bağışlar, bağışlar وَمَنْ يُطَعِ اللّٰهَ وَرَسُولَهُ Her kim Allah'a ve Peygamber'e itaat ederse... فَقَدْ فَازَ فَوْزًا عَظِيْمًا Büyük bir kurtuluşla kurtuluş ermiştir. Yani böyle hiç takılmadan, hiç sürçmeden, hiçbir yere e, takanağı olmadan... Yani bir korkusu olmadan... Tam bir kurtuluşla, büyük bir kurtuluşla kurtuluşa ermiştir diyor. İkinci grup ayetler arkadaşlar amelle ilgili, yani hangi amellerimiz bizi kurtaracak? Birincisinde Allah'a ve Resulüne itaat dedik. İkincisinde savaş ve cihat var arkadaşlar. Ee, başta da söyledim, biraz önce yine geçmişti. Ee, ne yazık ki hayatımızdan neredeyse tamamen çıkardığımız, Bırakın savaşa gitmeyi, cihat yapmayı falan. Biz arkadaşlar birinin bir yanlışını söylemekten bile ödümüz kopuyor. Ya bizi e, kafa tutarsa veya işte terslerse diye o kadar kırılganız ki, o kadar e, naif hale gelmişiz ki, dayanıksız hale gelmişiz ki e, arkadaşlar e, yani... Hiçbir konuda elinizi taşın altına koyabilecek gücümüz kalmamış. Yani moralinizi bozmak istemiyorum ama benim gördüğüm manzara tabii alemi nasıl bilirsin kendin gibi demişler. Kendimi de işin içine katarak böyle görüyorum. Savaş ve cihat konusunda, mücadele konusunda yeri geldiğinde efendim... Ee, o kararlılığı gösterebilme konusunda bir zayıflık görüyorum. Ama bir taraftan da çok kahraman askerlerimiz var, polislerimiz var. Ee, onlar olmasa arkadaşlar, onlar bir takım şeyleri göze almasalar, biz şuradan evimize bile gidemeyiz. Şuradan evimize bile gidemeyiz. Allah onların sayılarını artasın. Vatanına, dinine, imanına, bağlı, bunun için her türlü fedakarlığı göze alan e, yöneticiler, askerler, polisler, bütün emniyet için çalışanlar, İslam dünyasında bütün insanlık için çalışanlar e, Allah onların eksikliklerini göstermesin. İşte burada arkadaşlar bunlar kurtuluşa ereceklerdir. Ali İmran suresi 200. ayet Ya ey yühellezine amenusbiru ve sabiru ve rabitu Ey iman edenler sabredin ve savaş için hazırlık yapın Hazırlıklı olun. Allah Allah'a karşı takva sahibi olun. Leallekum tuflihun. Umulur ki kurtuluşa erersiniz bu sayede diyor. Evfal suresinin 45 ve 46. ayetleri hakeza. Ya eyyühellezine amenu. Ey iman edenler. İzâ le'itun eten Bir düşman birliğiyle karşılaştığınız zaman. Fethbutu. Sakın kaçmayın. Sabit olun. Yani ayaklarınızı yere sabitleyin ve kurulullahektirran ve o durumda Allah'ı çok anın. Mehmetçiğin e, savaştaki zikri nedir arkadaşlar? Allah Allah Allah Allah diyerek değil mi efendim? E, dolayısıyla Allah'ı çok zikredin laallekum Tuflihuun umulur ki kurtuluşa erebilirsin, erersiniz diyor. Yani Kur'an-ı Kerim'de savaş gerektiği zaman bu savaş konusunu anlatınca bazı insanların tüyleri diken diken oluyor. Yalnız şu var arkadaşlar bize en çok barışçı gibi kendilerini gösterenler yeryüzünde en çok savaşanlar. En çok savaş aletleri üretenler, silahları üretenler, en bunları en çok satanlar, en çok kullananlar, en çok insanlığın sonunu getirecek, e, getirebilecek silahlar üretmek için bütün imkanlarını seferber edenler bize en çok barışçı olun. Siz çok savaşçı, cihatçı bir dinsiniz. Efendim çok ne bileyim işte hatta teröristsiniz e, deyip efendim kendileri e, bu şekilde davrananlar onun için İslam'ın cihat ve savaş konusunda, cihat tabi savaştan daha kapsamlı bir ifadedir. Savaş konusundaki tarzı tavrı şudur arkadaşlar İslam'ın. İslam savaşı ilk yol olarak tercih etmez. Savaştan başka bir yol kalmadığında da savaştan kaçmaz yol olarak yani hemen bir şeyi savaşla çözmeye kalkışmaz. Barışçıldır. Sonuna kadar barışçıldır. Ama o son noktaya geldiğinde arkadaşlar en e, kavi şekilde ilkelerini, inançlarını, yurdunu, namusunu, vatanını muhafaza eder, korur. Peygamber Efendimiz de böyle davranmıştır. Evet. Üçüncüsü arkadaşlar kurtarıcı amellerin üçüncüsü namaz zekat gibi ibadetlerinde devamlı olanların e, bunlara devam edenlerin kurtuluşa ereceğini söylüyor Kur'an-ı Kerim. Yani dedim ya size bir yerinden giremesek bir yerinden gireceğiz inşallah bu kurtuluşa erenlerin içerisine. E, çünkü e, Semih Hanım'ın az önceki hatırlatmasına da şey olsun e, tekrar ikinci bir cevap olsun arkadaşlar. E, dilimizle bunu bizzat ifade etmesek de, e, zihnimizden de net bir şekilde geçirmesek de bizim en derinimizde kurtulma arzusu vardır. Bakın bütün reflekslerimiz de ona göre e, dizayn edilmiştir. Yani. İnsan kurtulmak ister, yaşamak ister, varlığını sürdürmek ister. Onun için e, ve bu en derindeki isteğimize en kapsamlı şekilde, dedim ya demin, herkesi kuşatacak şekilde. Birini yapamıyorsan birini yaparsın çünkü bunlardan. E, Kur'an Kur ve İslam bize bu konuda kurtuluşun yollarını hepimizi kuşatacak şekilde garanti eder. Hat suresi 77 ayet ya Egü halleddiğine amenur vescudu var ve budur Rabbikum vera la Ey iman edenler rüküve edin secde edin Rabbinize kulluk edin kulluk ibadetten daha geniş bir kavramdır o budiyetle ibadet arasında fark gözetir alimlerimiz İbadet Bildiğimiz namaz, oruç, hac, umre, zekat, işte Kur'an tilaveti gibi belli formlarda yapılan kulluktur. O budiyet ise yani kulluk dediğimiz zaman ise hayatın her anını kuşatır. Bir Allah'ın kulu olduğunu unutmadan yaşamak demektir. Allah'ın kuluyum diyerek, bunu bilerek yaşamak ve her alanda ekonomisinde, evliliğinde, evinde sofra hazırlarken, harcarken, kazanırken bunların hepsinde Allah'ın kulu olduğu bilinciyle hareket eden demektir. Ve'lûlû hayra ve hayır <gülüyor> işleyin le'allekum tuflihun. Umulur ki kurtuluşa erersiniz. Yine Lokman suresinin ilk ayetlerinde ellezine yuqimunus salata ve yu'tunez zakate ve hum bi ahiretihim Aynen Bakara'da olduğu gibi üç şey zikrediliyor arkadaşlar. Namaz kılarlar, zekatı verirler, ahirette de ahirete de şeksiz şüphesiz iman ederler. Acaba mı falan değil. Hazreti Ali'nin çok sevdiğim bir sözü var. Diyor ki Hazreti Ali radıyallahu anh Cenneti ve cehennemi gördüğüm zaman şu andakinden daha fazla imanım artmayacak diyor. Yani hakikaten varmış demeyeceğim diyor. O Öyle iman ederler. Ulaike alâ hudem min rabbihim ve ulaike humul muflihûn. İşte onlar Rablerinden hidayet üzere olanlar ve kurtuluşa erenlerdir. Bir başka kurtuluş sebebi arkadaşlar sadakadır. Şimdi buraya devam edeceğim daha da. Peygamberimizin bir hadis-i şerifi var. Diyor ki arkadaşlar Cenab-ı Hak kulunu affetmek için bahane arar. Cezalandırmak için değil. İlla ben cehennemlik olacağım diye uğraşanlar dışında herkes cennetliktir diyor. Çünkü Allah tutulacak bir yer arar. E diyeceksiniz ki aramasın. Aramasın ya, herkesi göndersin cennete. Ama o da hakkaniyete aykırıdır. Ee, i̇şte kurtuluş sebeplerinden birisi de sadakadır arkadaşlar. Sadaka, zekatı da içeren bütün maddi yardımlarımız, maddi iyiliklerimiz içindir. Ayni olabilir, nakdi olabilir. Yani siz bir giysinizi de verebilirsiniz veya ne bileyim bir, birinin... Ee, mesela bazı problemli insanlarda eline para vermek problem sebebidir ee, işte yan, kötü alışkanlıkları vardır mesela onun yerine gidip marketten alışveriş yapıp bırakabilirsiniz işte ne bileyim yemek götürebilirsiniz bunlar da sadakadır yani hatta güler yüz bile sadakadır selam vermek sadakadır çoluk çocuğunuza yemek yapmak sadakadır. Arkadaşlar o bilinçle yapın. Söylenerek yapmayın. Şikayet etmeyin. Bak dedik ya etmeyeceğiz bu Ramazan'da hiçbir şeyden şikayet. Sadaka yapıyorsun. Bununla ilgili Rum suresinin 38. ayetini size aktaracağım. Featidel urba happahu vel miskine ve minessebil yakın akra akrabaya, akrabalarına yani hakkını ver akrabanın hakkı nasıl yani? İşte o akrabanı yapacağın sılay rahim, yardım bunları sen bir üstünlük olarak görme. Çünkü sen onun hakkını veriyorsun. Akrabalık hakkını veriyorsun. Komşuluk hakkını veriyorsun. İnsanlık namına insanlık hakkını veriyorsun. O yüzden mesela Osmanlı'nın böyle çok nazik, çok ince düşünceleri var arkadaşlar. Birine bir şey verecekleri zaman, verecekleri e, miktarı işte neyse o zaman altın mı, gümüş mü, parayı neyse avuçlarına koyup bu şekilde verirlermiş ki alanın eli yukarıda kalsın diye. Karşıdan bakan o avuç açıyor, öbürü de bir şey veriyor zannetsin diye. Yani o sadaka taşlarını falan biliyorsunuz ama bu da e, çok büyük bir nezakettir. Hakkını veriyorsun. Hatta Var, benim de öyle tanıdıklarım var arkadaşlar. Yani bana verme imkanı sağladığın için sana teşekkür ediyor. Bana, ben senin sayende bu verme işini yapabildim. Sen aldığın için ya da sen vasıta olduğun için diye minnet duyanlar var. Sonra vel miskine, yoksulun hakkını, webnis sebil ve yolda kalmışın hakkını ver. Velike hayrun lillene yuridune vechallah. Allah'ın rızasını irade edenler için, yani Allah'ın rızasını kazanmak isteyenler için bu en hayırlı yoldur bu yol. Ve ulaiike humul muflihun işte onlar kurtuluşa erecek olanlardır. Haşir suresi 9. ayette, Tegabun suresinin 16. ayetinde herkese bu verme işinden bahsediyor arkadaşlar. Kurtuluşu oraya bağlıyor. Hatta o iki ayetin sonu şöyle bitiyor. وَمَنْ يُوْقَ شُحَّ نَفْسِهِ فَاُلَٰئِكَهُمُ الْمُفْلِحُونَ Nefsinin cimriliğinden kim kurtulursa işte onlar gerçek kurtuluşa erenlerdir. Nef çünkü nefsinin cimriliğinden korunmadan e, o sadakayı da verebilmek e, imkansız. Beşincisi yani amellerimiz içinde bizi kurtuluşa götüren beşincisi arkadaşlar emri bil maruf ne yani ne Mesela sadaka verecek imkanı yok birinin ama böyle herkese bir şeyler hatırlatıyor devamlı. Ben yani onlara bazen biraz bunu kabaca da yapıyorlar, kabalıkla yapıyorlar. Camilerde çok var öyle teyzeler cami zabıtaları diyorum ben onlara kim işte pantolonla namaz kılıyor olmaz işte öteki bilmem şöyle durdu olmaz böyle dolaşıyorlar kimin namazı olmaz böyle bakıyorlar Efendim, ama onlara bile yani o anda maruz kalanlar olarak ee, kız, kızıyorsunuz veya inciniyorsunuz onlardan ama o bile arkadaşlar kendimi onların yerine koyuyorum büyük bir şey ya. Biraz cehaletle, biraz kabalıkla yaptıkları için bizim e, nefsimize dokunuyor. Keşke biraz daha kibar yapsalar, biraz daha dikkatlice, hani, ehemmi, mühimmimi ayırt edebilerek e, yapsalar, bilerek yapsalar. Ama arkadaşlar o da bir medeni cesaret yani. O da bir cesaret. İşte emri bil maruf nehyu anil münker yapanlar da kurtuluşa erenlerdir. Ali İmran suresi 104. Her konuda birer örnek veriyorum yani yoksa bunlar çok sayıda geçiyor kitabımızda. Vel tekum minkum ummetun yed'uuna ilal hayr <gülüyor> ve muruuna bil ma'ruf ve yanheuna ani'l munkar. İçinizden bir topluluk bulunsun. İçinizden bir topluluk bulunsun. Bunlar insanları hayra davet etsinler, iyiliğe teşvik etsinler, kötülükten sakındırsınlar. Ve ulâ ikehumul işte bunlar kurtuluşa erenlerdir. Kim bunu yaparsa, hani size demiştim ya geçen haftalarda bazen çocuklarınıza hani farklı yollarla bunları söyleyin. Deyin ki mesela ben bazen öyle diyordum. Ya çocuklar, size söylemezsem ben cehenneme gideceğim. Mesela buraya göre şimdi size söylemem lazım. O sayede ben kurtulacağım. Yani ben kurtulanlardan olacağım. Onun için size bunu söylemem lazım, izin verirseniz diye böyle sözümüzü söyleyi vermek yani. Altıncısı arkadaşlar, Allah'a ulaştıracak bir vesile arayanlar da e, kurtuluşa erenler arasındadır. Vesile ayeti diye geçer bu ayet. E, tarikat mensubu kardeşlerimiz bu vesile ayetini hemen şeyhlerine yorumluyorlar. Şeyhleri onları cehennemden kurtaracak olan vesile olarak görüyorlar. Bu ayetin tefsirini tavsiye etmiyorum arkadaşlar. Ödev veriyorum. Maide suresi 35. ayetin tefsirini Kur'an yolundan okuyun. Çok güzel tefsir edilmiştir. Bu vesile nedir? Maide 35. Bu vesile nedir? Bizi kurtaracak olan vesileyi aramak ne demek? Göreceksiniz. Şimdi ben bu ödevi verdim ama biliyorum ki ee, en iyi ihtimalle bu salondakilerin beşte biri falan okuyacak bunu. Onun için e, hemen kısaca söyleyeyim vesile bizi Allah katında kurtaracak vesile arkadaşlar amellerimizdir. Vesile bizim amellerimizdir ama siz tefsire bakın orada çok nefis izahat var. Yedincisi arkadaşlar, içki kumar gibi günahlardan uzak durmak kurtuluş vesilesidir. Ben hep diyordum ya, zaman zaman burada da söyledim ama bazılarımda, diğer vaazlarda çok söylerim. Arkadaşlar içki içiyor musunuz? Yok. Kumar oynuyor musunuz? Yok. Adam öldürdünüz mü? Yok. Zina ediyor musunuz? Yok. Ana babanızı terk ettiniz mi? Yani ana babayı kendi haline bakıma muhtaç bir şekilde sokakta bıraktınız mı? Yok. Savaştan kaçtınız mı? Yani size düşmanla yüz yüze geldiğinizde savaştan kaçtınız mı? Yok. Namuslu bir evli bir hanıma zina iftirası atıp yuvasını yıktınız mı? Yok. Yani bunların hiçbirini yapmadınız. Siz gitmeyeceksiniz de kim gidecek cennete? Yani bak işte kurtuluşa erenler içki ve kumarı bırakdan uzak durmak bile kurtuluş sebebi olarak söyleniyor. Ya Maide suresi 90. Ya ey yehelladine amenu ey iman edenler innemel hamru vel meysuru, içki kumar vel ansabu vel ezlamu dikili taşlar yani put putlar ve ezlam fal bakılan oklar fal aletleri yani Ric sun min ameli şeytan. Bunlar şeytanın amelinden birer pisliktir. İçki, kumar, putperestlik ve falcılık. Şeytanın amelinden birer pisliktir. Feciteni buhu onlardan sakının. Uzak durun ki laallekû tuflihûn. Umulur ki kurtuluşa eresiniz. Peki diyeceksiniz ki hocam madem biz bunları yapmayınca cennetliyiz de niye uğraşıyoruz oruç tutacağız namaz kılacağız falan diye birisi seneler önce sordu arkadaşlar çok seneler önce belki 30-40 sene oluyor ben böyle söyleyince dedi ki hocam yani bizim dedi bu dedi dini dedi madem dedi kalbinde zerre kadar iman olan erget cennete gidecekse bizim bu dini yaşayacağız diye. Toplumumuzdan ter akıyor, işte toplumdaki gördüğümüz muamele ortada. Bu gayretlerimiz yani sırf derece farkı için mi dedi? Çünkü öbürü de er geç gidecek cennete, ben de namaz kılacağım diye uğraşmışım. İşte tesettür için ayrı uğraşmışım, zekat vereceğim diye ayrı uğraşmışım, günahlara girmeyeceğim diye kendimi tutacağım diye ayrı uğraşmışım. Yani o da gidecekse cennete aramızda, Ebu Zer de böyle dedi biliyorsunuz, e, efendim, aramızda hiçbir fark olmayacak. O zaman biz bir tek şey mi, hepimiz cennetliyiz, o açıdan fark yok. Biz bir tek cennette derece için mi uğraşıyoruz dedi. Evet, arkadaşlar, evet. Şimdi böyle deyince e o zaman o kadar uğraşmasak mı? Hani geliyor akıllarına. İnsanın arkadaşlar kendisine de söyledim o arkadaş. İnsanın bütün çabaları derece farkı içindir. Yani çıkın evinizden bir çadırda kalın. Orada da yaşarsınız. Falan muhitte değil de filan muhitte oturun. Orada da yaşarsınız. Birisi demiş ki ben de Ankara'nın muhitlerini bilmediğim için örnek veremiyorum. İstanbul'da olsa verirdim yani. Bir işte ne bileyim ta e, oraları da unuttuk her yer Paris oldu. Efendim bir gece kondu mahallesinde elektriği suyu olmayan bir göz odada yaşayan da İstanbul'da yaşıyor arkadaşlar. Boğazda yalıda yaşayan da İstanbul'da yaşıyor. Şimdi Boğaz'daki yalının maliyetine bakın, masrafına bakın yani. ...bütün bu, bu ya masrafına bakın, içinin bakımına bakın, işte vergisine, şusuna, busuna, hepsine bakın... ...bütün bunlar bir derece farkı için. Çünkü öbürü de İstanbul'da, o da İstanbul'da. Eğer cenneti de böyle bir arazi olarak düşüneceksek yani... ...dolayısıyla derece farkı az şey değildir arkadaşlar. Siz gene de sırf büyük günahları yapmıyoruz ya bize yeter demeyin... ...hani hayır hasenatı çoğaltmaya bakın... ...çünkü birinden girmezsek birinden girmeye çalışacağız. Mizanları ağır basanlar kurtuluşa erecek. Araf Suresi 8 ve 9. ayetlerde arkadaşlar vel veznü hak. O gün mizan ölçü tartı haktır. Femen men fekul et mevazinuhu. kimin tartısı ağır gelirse fe ulaike humul i̇şte o kurtuluşa erecektir. Mizanda Hangi amel daha ağırdır? Bununla ilgili çok sayıda hadis-i şerif var. Bir tanesini söyleyeyim arkadaşlar. Güzel ahlaktan daha ağır gelecek olanı yoktur diyor Peygamber Efendimiz. Dokuzuncusu tevbe arkadaşlar. Bir tane daha kaldı. On maddede toparlıyoruz. Tevbe edip iman eden... Yani kendini düzelten, gittiği yolun yanlışlığını gören, ondan dönen, tevbe dönmek demek zaten arkadaşlar. Dönen insanlar da kurtuluşa ereceklerdir. Tevbe ile ilgili sayısız yine ayet var Kur'an-ı Kerim'de. Nur Suresi 31 ve Kasas Suresi 67. ayet kelimeye bakabilirsiniz. Ve son olarak Cuma Suresi 10. ayette geçen bir konu arkadaşlar. Allah'ı çok ananlar kurtuluşa erecekler. E, bunu da bir hani burada kardeşiz, e, hiçbir zaman biliyorsunuz kendimi sizden zerre kadar hiçbir konuda üstün görmüyorum. Sadece ben görevlendirildim, onun için anlatıyorum. İçinizde kim bilir bunları çok daha iyi, çok daha güzel anlatacak olanlar da vardır. Bu e, kesin düşüncem yani, tevazu için söylemiyorum. Şimdi arkadaşlar bir kardeş kardeşe bir e, dayanışma olarak görün bunu. Günlük dilde Allah kelimesini artırmayı kendinize ödev bilin. Ama nasıl artırma? Nasıl artırma arkadaşlar? A senelerce aşık olduğu biriyle nişanlanan bir nişanlının nişanlısından bahsetmesi gibi bahsedeceksiniz. Böyle şöyle değil. Mesela birine aşık olan veya çok çok sevdiği bir şeye kavuşmuş olan veya yeni çocuğu olmuş mesela. 10 yıl uğraşmış. 10 yıl sonra bir bebeği olmuş mesela. Öyle biri. Nasıl bahsediyor bebeğinden? Şöyle demiyor değil mi arkadaşlar? Sabah 8 ile 9 arasında anacağım. Bir de akşam yapmadan önce işte 22'de anacağım. Yani zikirleri biz böyle yapıyoruz ya. Birdimiz, tesbihatımız şu saatte. Ondan sonra artık seküler. <gülüyor> Dünya yeme, içme, gezme, tozma, alışveriş falan. Öyle değil. Aşığın, aşık olduğu kişiyi her lafın başında anması gibi bir yeni annenin bebeğinden devamlı bahsetmesi gibi. O kadar ki fenalık geliyor bizim gibilere arkadaşlar. Onu da söyleyeyim yani. Efendim e, gene çocuğundan bahsedecek diye. bazen böyle çocuklarına çok düşkün olanlar var. Anlıyorum lafın gelişine. O alakasız bir yerden gene çocuğuna getiriyor lafı yani. Çünkü o çocuğunu anlatmayı çok seviyor. Elhasıl onlar nasıl her lafı e, e, oraya getiriyorlarsa işte o şekilde arkadaşlar. Allah'ı böyle anmalıyız yani. Allah var, Allah görüyor, Allah bilsin, Allah'ın huzuruna varacağız, Allah'tan geldik, Allah'a gideceğiz. O kadar çok ki bunu günlük dilde kullanmanın e, şeyi imkanı yani her meselede her mese Allah'ın izniyle Allah'ın yardımıyla evel Allah eyvallah inşallah bütün, o kadar çok yani subhanallah maşallah onlar zaten ama böyle bir de günlük dilde anlamlı bir şekilde kullanma ödevimiz olsun arkadaşlar. Çünkü çocuklarımızın kulakları insan kulağından beslenir diyor Mevlana. Çocuklarımızın kulağından bunların girmesi lazım. Ee, bu Bunu da bizim adımıza bizden daha iyi hiç kimse yapamaz. Böylece bugün arkadaşlar sizlerle e, Kur'an-ı Kerim'e göre kimler kurtulacak? Dünyevi ve uhrevi kurtuluş bilhassa uhrevi kurtuluş kimlere vaat ediliyor onu gördük. Hepimiz için burada imkanlar olduğunu gördük. Eksik olduğumuz alanlar olduğunu gördük. Tekrar hatırladık. Bilmediğimiz şeyler değildi belki ama tazelendi bu bilgilerimiz. Haftaya da Allah nasip ederse Kur'an-ı Kerim'e göre kimlerden uzak durmamız isteniyor? Hangi insanlardan uzak durmamız isteniyor? Onları konuşacağız. Hepinize tekrar hayırlı Ramazanlar diliyorum. Allah'a emanet olun.